15. yüzyıldan günümüze örnekleriyle Kürt edebiyatı Hazırlayanlar Mehmet Sait Aydın ve Tuğçe Güleç. lo ter da e xwadanê xeran tune erar e din nebavê teo soê jî bigwalaş sallah serktor biîn e Bi berî derman e ardal e ne bavê te A e soîî Eu we I'll tell 'em yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. nabar ya fari'e de gannam ah de bahri na fashakna lsebare eh eh ah والله فرات نقتل ارض ال زين بابته مسوار جندي بكرة هاي والله اسرتك اوه اوه اوه اوري حباك ام انتويا حبيت بمطلهه بابته نكول يا Merhaba یک زین برنامه‌ای دیگر، همچنین در اینجا در این برنامه‌ای که من امروز می‌خوانم، در این برنامه‌ای که من Ee, Mehmet Sait Aydın benim adım. Çalan şarkı bir Dengbeş kılamıydı. Ee, Avdala Zeniki diye bir... E, ...yani kılamın içinde de bahsedilen hikaye... ...aslında <gülüyor> üreticinin kendisinin de hikayesi. Şimdi bugün e, Kürt edebiyatında aslında klasik edebiyatların tamamında... ...sözlü geleneğin <gülüyor> aslında ne kadar etkili olduğu ile ilgili... E, ...kısa bir şeyler söyleyeceğim... <gülüyor> vakit e, müsaade ettiği ölçüde. Şimdi e, sözlü gelenek mesela Kürt edebiyatına atfedilen e, yıllarca e, yazılı Kürt edebiyatı yoktur. Aslında Kürt edebiyatı yoktur deme, e, demek için yani onu diye ötekini diyemedikleri için hep şey dediler. İşte Kürtlerin sözlü geleneği çok gelişkindir. İşte onlar evet e, şarkı söylerler. E, ...hikayecileri vardır ve onlar... ...hikaye anlatırlar falan. Oysa... ...bu büyük bir gizleme... E, ...bahanesiydi, yalanıydı yani. Evet, e, Kürtlerin... ...bütün İrani sahadaki... ...bütün doğu toplumlarındaki... E, ...mevcut olduğu gibi... ...Kürtlerin de... E, ...sözlü geleneği, gelişkindiği... E, ...nasıl Türk edebiyatında... ...Türk e, kültüründe... ...diyelim... E, ...işte aşıklar, saz şairleri vardıysa... Kürtlerde de denk bejler vardı. Denk bejleri aşırı e, romantize etmenin de anlamı olduğunu düşünmüyorum. E, denk bej ne demek? Onu bir kere en başta e, belirlemek gerekir. E, denk bej denk ses demek. E, bej de söyleyen, eğleyen demek. Onu icra eden demek. Yani aslında e, denk bej e, bir şeyi anlatan sesiyle anlatan insan demek. Ekseriyette de erkektir tir denk bejler. Ve bunun sosyolojik bir karşılığı var. Ee, televizyon yok, radyo yok, e, elektrik yok e, ve hani hayat gün karardıktan sonra duruyor. Bilasa Kürt köylerinde daha da hani çok çetin şartlarda yaşanıyor. İşte yani fiziki çetin şartlarda yaşanıyor savaş vesaire haricinde. Ve bazı insanlar bunu bir e, bir nevi aslında geceyi geçirme, akşamı geçirme geleneği olarak işte lüksler, lüks lambalar yanıyor diyelim ki mumlar yanıyor vesaire. Ve biri köy evinde, köy odasında ya da başka bir yerde e, ya orada yaşayan biri ya da o, o köye seyahat etmiş biri ya da bunu meslek olarak icra eden biri. Dengbecilik aynı zamanda bir meslek de olabilir. ya yani nasıl abdallar e, köy köy dolaşmışlar mesela Orta Anadolu'da ve bununla para kazanmışlar işte düğün çalmışlar. Birinin evine gitmişler falan. E, aslında dengbecilerin de bir kısmı böyle yaşamış. Yani... E, diyelim ki biz bir işte İstanbul'un bir köyünde oturuyoruz. E, bir tane dengbej geliyor ve namlı bildiğimiz de bir dengbej o. Ve diyelim ki bir tanemiz de patronaj, patron yani sermaye sahibi, köyün ağası işte bilmem neyi. E, ve o bir odada ona sanatını, müziğini ve hikaye anlatıcılığını icra etmesi için onu misafir ediyoruz. İşte mümkünse yemeğini eksik etmiyoruz. hatta mümkünse belki giderken yani bizim köyümüzden ayrılırken onun cebine de yani onu mahcup etmeden ve bunu para için yapıyor olduğu duygusunu ona hissettirmeden bir de biraz bir şeyler veriyoruz para pul veriyoruz ya da işte azık veriyoruz ona aslında denkbecilik kabaca böyle bir şey şimdi denkbecilik geleneği şöyle de yürüyor bir yandan mesela Diyarbakır'da Mala Dengbecan Dengbeciler Evi var Orada e, muhtelif, Kürtistan'ın muhtelif yerlerinden gelen dengbeciler halen işte artık bazıları televizyonda da e, bir şeyler icra ediyorlar. E, dengbecilik geleneğinin de şöyle bir taşıyıcı özelliği var. Nasıl ki mesela işte en belirgin örnek olarak söyleyeyim. Fuzuli'nin Leyla ile Mecnun'u diyelim ki e, söyleniyor. Bir koca mesnevi. Onun Bir kısmını birileri ezber ediyor. Ve ezber ettiği için de o taşınıyor. Yani başka bir yere gidiyor mesela. Ben ezber ettim diyelim ki. Konya'dayım. Konya'dan kalkıp Mardin'e gidiyorum ve Fuzuli'nin ezberimdeki ile e, Mecnun mesnevisini orada e, anlatıyorum. Ve biri de müstensih biri. İstinsah eden biri. Yani kaydeden biri de. Onu kaydediyor. Ve dolayısıyla o artık yazılı bir belge haline geliyor. Oysa Mesela biliyoruz ki Fuzuli'nin yaşadığı dönemde e, isti, müstensihler tarafından kaydedilmiş Leyla ile Mecnun Mesnevsi... ...Türkiye Edebiyatı'nın en önemli eserlerinden birinin ka, toplam kaydı dokuzdur el yazmasıyla Ve bunlardan sanıyorum yedisi Türkiye dışında şu anda. Hasılı kelam e, aslında çok büyük bir taşıyıcılık durumu var. Fakat matbaa yok, e, işte her yerde ceylan derisiyle kağıt yok, bilmem ne yok... Ee, ve Kürtlerde de dengbecilik geleneğiyle birçok hikaye taşınmış işte mesela ben şeyi hatırlarım <gülüyor> yani birinin evden çıkıp öteki eve gidişine kadarki dönemi bile upuzun anlatan ve iki gün anlatabilecek insan dengbez hatırlıyorum ve bu çok anlatıldı yani bu bu emsal çok verilir yani şimdi Evdal Ezeni ki çalan az önce ee, bir de şöyle de bir şey söylemek lazım şimdi Evdal 1800'lü yılların başında Ağrı'da doğduğu, Cemal Verdi diye bir köyde doğduğu iddia ediliyor. Babasının adının Mustafa falan gibi detaylar da var hatta. Şimdi annesinin ismi Zeyni. Avdale Zeynike'de Zeynike'nin Zeynike avdalı demek. Annesiyle anılıyor ee, aslında. Yani İbni gibi Arapçadaki. Ee, 113 yıl yaşıyor Abdal. Ee, öyle iddia ediliyor. Şimdi burada da şöyle bir durum var. Şimdi folklor diye bir şey var. Bu bir e, milletin geleneğinin tamamını temsil ediyor malum. İşte <gülüyor> biz yıllar içinde ne yazık ki onu komik bir anlam daraltmasına uğratıp folkloru sadece e, halk oyunu hatta sadece böyle iğrenç saçma... E, ...müsamere e, şeyi, ne, de, ne diyeyim, e, dans merasimi haline getirmişiz onu. Çok anlamını daraltmışız. Oysa folklor malum olduğu üzere folk halk demek, lor bilim demek. Halk bilimi demek yani halkın, bir halkın, o halk kimse, her kimse, Kürtler bile düşünün yani. E, e, o halkın geleneği, bütün geleneği yani bunun içinde dansı da var, işte sözlü edebiyatı da var... Ee, ...oturup kalkması da var, evlerinin ne bileyim yani taşlığının nerede oluşu da var. Bir de fake lore var, icat edilmiş gelenek yani fake gelenek. Şimdi bu e, dünyada işte bir taraftan bakınca bela olan, bir taraftan bakınca da belki doğası gereği mecburi e, saydığımız bu... E, ...ulus devlet denen garabetin... ...şimdi garabet kelimesiyle ilgili de başka bir şey söyleyeceğim birazdan... ...bir etimolojik bilgi olarak. Ee, ulus devlet meselesi aslında... ...çeşitli fake lore'lara... ...çeşitli icat edilmiş geleneklere ihtiyaç duymuş. Aslında devrimci hareketler de buna ihtiyaç duymuş. Ee, mesela işte Türkiye Cumhuriyeti... ...en yakın örnek olarak önümüzde... Ee, o, ...Türkiye Cumhuriyeti denen... E, ...algı, kavram, devlet neyse oluşturulurken... Ee, ...Osmanlı'dan, Osmanlı'nın devamı... ...Osmanlı'nın tilmizi olduğunu söylememek için... ...çeşitli gelenekler uydurulmuş. Mesela bir banka kurulmuş... ...adına Sümer Bank demiş. Ötekine Etibank demiş. Ee, ne bileyim... Ee, ...niye demiş bunu işte Sümerler, Etiler... ...Hititlere falan dayandırmak zorunda... ...hissetmiş kendini. Aslında zekice bir şey yapmış. Bir yandan işte Güneş Dil Teorisi diye... ...çok korkunç, çok saçma bir şey uydurmuş. Bir yandan işte Türk Tarih Kurumu açmış... ...bir tarih fikri inşa etmeye başlamış. Yani aslında 600 yıllık üzerine bir şekilde eklemlendiği... ...doğası gereği eklemlendiği geleneği, tarihi reddetmek zorunda olduğu için... ...başka bir tarih yaratmaya gayret etmiş falan. Şimdi bütün bunlar icat edilmiş bir gelenek. Ve buna aslında bazı devrimci hareketler de ihtiyaç duyarlar. Sadece e, ulus devlet inşası zamanında da ihtiyaç duyulmayabilir... ...yani mesela işte uyduruyorum, Pekke'nin ilk zamanlarında e, aslında Zend Avesta'ya yani Zerdüştiliğe dayanılması... E, ...yani Kürt sünniliği, sert Kürt sünniliğinden uzaklaşma gayreti böyle bir gayretti yani. Evet elbette ki Kürtlerin yani tarihinde, komşusunda, kendisinde bir Zerdüştilik işte Avesta isimli, Zend Avesta isimli kutsal kitap vesaire etkili olmuş olabilir... Fakat oradaki temel dert aslında Kürt sünniliği ya daha doğrusu işte sert Anadolu sünniliğinden uzaklaşmak gayreti. O yüzden mesela orada da bir, öyle bir gelenek icat ediliyor aslında. Ve bu, bu örnekler çoğaltılabilir. Evdal'la ilgili az önce klamlı, klam da bu arada şarkı demek aslında. Yani biz Kürtçe icra edilmiş bir esere... ...geleneksel olması hasebiyle türkü diyemiyoruz. Türkü çünkü başka bir şeyin, başka bir icranın adı. Buna klam diyoruz. İşte başkasına stran diyoruz. Yani hangi dil, hangi dilde o, o icra nasıl adlandırılıyorsa... ...öyle demeyi tercih ediyoruz tabii ki. Avdal'ın 113 yıl yaşadığı dediğim gibi iddia ediliyor. En bilinen, hep söylenen Yaşar Kemal'in söylediği... ...Kürtlerin Homeros'u demiş Yaşar Kemal Avdal için... ...ve benim fikir babamdır demiş... Avdal kör bir adam. E, klamlarında söylediği, anlattığı hikayelerde körlüğü çok nettir. Çok e, e, a, hissedilir ve acıdır yani. Biraz aslında Cemil Meriç'in körlüğü gibi bir körlük. Ya da ne bileyim Borges'in körlüğü gibi bir körlük. Ya da Aşık Veysel'inki gibi. 1913'de ölüyor Avdal. E, ve bu az önce çal, çalınan, dinlediğiniz şey de... Aslında e, Vetemo diye bir oğlu var Avdal'ın. Batman civarında bir köyde yaşadığı da söyleniyor. Çok ilginç bir hikaye var. Avdal e, Erzurum'a gidiyor öküz arabasıyla ticarete. Bir evde kalıyor işte. Evin genç kızı boyuyla alay ediyor Avdal'ın. Çok kısaymış Avdal. Şarkılarında da geçer, şey, klamlarında Din, biliriz onu yani boyunun kısa olduğunu. Sonra akşam köyde bir düğün yapılıyor işte az önce anlattığım gibi yani nasıl öteki abdallar öyle yapıyorsa buradaki evdal da aynısını yapıyor. Akşam köydeki düğüne işte şarkı türkü söylüyor yani türkü söylemiyor, klam söylüyor ve halayın başını çekiyor o kız, onun dalga geçen kız. Sonra kızın koluna girip parmaklarını çok sıkıyor ve işte diye bir şey söylüyor yani tırnaklarının arasından kan damladı. Yani o kadar hırslanıyor. Ve sonra yaptığı şarkılardan birinde de "Deto herre bire herkes khere jibazara khob diyor. Yani sen de git, herkes kendi pazarından kendi hayrını bulsun. Ben seninle ilgilenmiyorum." diyor. Gule diye bir karısı var, Ermeni Gule. Ermenilik şöyle bir önem taşıyor eee Kürt dengbecileri için. Şaha, şahı Denk Bejan, en büyük Denk Bej diye Karapet, Karapete Haço birazdan o çalacak. Karapete Haço e, Ermenidir ve işte 1915'te bütün ailesini yitirir. E, o da çok uzun yaşadı. Daha yani dene, işte 1903'te doğuyor Karapet. Daha önceki programlardan birinde geçmişti. 103 yaşında ölüyor Ocak 2015'te. Yani Karapet'i aslında birçok Kürt görebildi. Öyle bir şansı oldu herkesin. Ee, mesela Karapet bir Ermeni e, dengbejidir, er, Ermeni strambejidir ve yani ben bir Kürt Ermenisiyim, Ermeni Kürdüm der e, Karapet. E, geçtiğimiz günlerde dokuzuncu, ölümünün dokuzuncu yılıydı. E, ben de hatta bir yani duyurusunun Kürtçesini çevirdim. Mihran'la, Mihran, Mihran Tomasyan'la e, haberleştikten sonra çok enteresan bir icra yapıldı. E, Gökçe Gürçay e, davul çaldığı karapetin en bilinen şarkısı kılamı olan Lavuke Metin'in üzerine çok da müthiş bir video e, dağıttı, e, yayınlandı. Vimeo'da vesaire de var, YouTube'da var mı bilmiyorum. Karapete Haço ve Lauke Metin'i yazılırsa görülebilir. En bilinen e, şeyidir ve Ararat'ın iki yanındaki, Ağrı'nın iki yanında kalmış e, bir hikayeyi aslında nispeten söyler Lavuke Metin'i. ...metinalı, Metinli olan... ...adı metine olan yerin... ...çocuğudur aslında birebir şeyi... E, ...çevirisi. Yerevan Radyosu'nda çalışır o da mesela... E, ...Karapet'te. Ve... E, 1915'teki işte ailesini yitirdikten sonra... E, ...Ermenistan'a... ...Yerevan'a gider tekrar ve... ...Kürtler için, Kürt müziği için çok önemli... ...bir yer olan Erivan Radyosu'nda... ...Yerevan Radyosu'nda çalışır uzunca bir süre. Yerevan Radyosu çok mühim bir yer... Yani hem e, Agide Cumo o da çok mü mü mü mü mü mühim bir isimdir. Hem işte Ayşe Şan e, hem e, Muhammed Arif Cizrevi be, gibi yani Kürt müziğinin çok te temel taşlarından olan insanların çoğu o dönemde sadece Yerevan Radyosu'nda Kürtçe müzik icra edebildikleri için e, bir efsanevi Yerevan Radyosu kadrosu kurarlar ve Orada program yaparlar. O Re Yerevan radyo kayıtları da aslında dinlenebilir mesela Ahmet Arif Cizrevi için. Ve dolayısıyla e, aslında bütün bu e, dengbej kültürü denen kültür tırnak içinde şeyi taşır. Yani hikaye taşır. E, hikayenin ölmemesine sebep olur. E, bir bölge ile öteki bölge arasındaki ağız farklılıklarını diyalekt farklılıklarını zenginleştirir. Mesela işte mesela Serhat Erdal-i Zeyniki şu anda e, mesela Serhat denkbecilerinin yani bölge olarak Serhat denkbecilerinin e, Serhat yöresinin en önemli e, denkbecilerinden biridir. Hani kurucu figürdür hatta. Mesela işte Vey Kozane diye meşhur bir e, klamı vardır onun. E, Kozan üzerine Kozan destanı e, yazdığı bir şey o. İşte Padişah'tan gelen Ferman üzerine Kozan'a Doğru adamlarıyla gitmeden önce İstanbul'dan kendilerine Dersim bölgesinden geçmemeleri. Oradaki insanların yabani olduğu söyleniyor. Ama bu uyarıya Sürmeli Paşa, Sürmeli Paşa da çok geçer. Bir eleşkirt beyidir, Sürmeli Mehmet Paşa. E, Avdal Dengbej e, klamlarında çok geçer. E, ama Sürmeli Paşa bu e, uyarıyı dinlemez ve Dersim'den geçer. Dersim'e dersime girdiklerinde de bu işte yabanidir onlar denen şeyin çok işte saçma bir uyarı olduğunu görür. Ve hani bölgenin güzelliği çok şaşırtıcıdır falan. Ve Avdal aslında çok diplerinde olan ama bir şekilde kendilerinden uzaklaştırılmış olan Dersimlerle ilgili oturur. Ve Hozane isimli işte destanı yazar. E pardon de, bir onu yazar bir de e, Avdal Kozan isyanı sonrasında... Sürmeli Paşa'nın bütün birçok adamı hastalanınca ve kırılınca sıcak ve sıtmayla e, ölürler ve Sürmeli Paşa da ölür. Sürmeli Paşa çünkü onun patronudur aslında yani varoluş sebebidir. Ve e, yani rivayete göre bu tabii ki öyle değil ama ejderha sokması falan gibi bir şeyden ta, bir şey tarif edilir. Öyle ölür ve bu afet e, çok büyük bir afet olarak... yani birçok kişinin kırılmasına sebep olur ve geri dönerler şeye serhada ve evdal da bu yalnız başına dönenlerin arasındadır yani e, işte yani yüzde yani dörtte birinin oraya gidenlerin belki dört yarısının neredeyse kırıldığı söylenir ve evdal bu olayı da veyhozani stranında anlatır ve halen de e, veyhozani muhtelif yerlerde söylenir icra edilir Şimdi birazdan iki dakika kaldı. Birazdan e, çalacak olan karapetin lavke metini icrası dediğim gibi Gökçe Gürçay'ın e, müdahalesiyle bence de çok güzel bir müdahalesiyle icra ediliyor. E, ve Yerevan Radyosu'nun işte efsanevi karapeti e, bu lavke ile e, aslında en çok dinlenilen belki Kürt edebiyatı, şey, Kürt müziğinin ...en çok söylenmiş klamına imza atar. Bunu Aynur'u da sonradan hatta yanılmıyorsam ilk albümünde söylemişti. E, e, karapet'le ilgili mesela garabet dedim ben bilerek az önce. Garabet kelimesinin etimolojisine bakmanızı tavsiye ederim. E, belki de Ermenice isim olan karapetle alakalı olabilir bir hakaret olarak. Lavuk kelimesinde olduğu gibi, kuro, keko gibi kelimelerde olduğu gibi... ...Türkçede böyle bir garip durum var. Bir dakikam kaldı. Ee, karapetin canına değsin. Mihran'ın... E, Gökçe Gürçay'ın... Sinan Sakızlı'nın... Ezgi Kaplan'ın eline sağlık olsun. Şu anda Ali İsmail Korkmaz için... Eskişehir'de getirdiğimiz canımız... Ali İsmail için Kayseri'de dava görülüyor. Orada... insanlığın bütün... Değerleri... Şey, katiller tarafından... Ayak altına alınıyor. Eee... ...yani diyecek de çok bir şey yok... Ee, ...biz çok çok çok sık... ...özlüyoruz Ali İsmail'i İnşallah ...katilleri de... E, ...bizim o, o, ne kadar çok... ...Ali İsmail olduğunu farkındadırlar... ...diyelim... ...bu haftalık hızlı hızlı arkamdan atlı... ...koşturuyor gibi konuştuğum... E, ...zin programında sonuna geldik... ...53 oldu evet... ...şimdi Karapete Haccio'nun... ...Lavuki Metini'sini... ...Gökçe Gürşay'ın davulu eşliğinde dinleyeceğiz... ...sevene de sevene de eyvallah... İyi haftalar. Görüşmek üzere. چندما او I don't know why, yeah. Why am I so blind? Did Zin 15. yüzyıldan günümüze örnekleriyle Kürt edebiyatı <gülüyor> Hazırlayanlar Mehmet Sayit Aydın ve Tuğçe Güleç. Açık Radyo Program Destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.